Müzik dersliğinde söylediği şarkılarda sadece altın kanatlı küçük meleklerin, madonnaların, Venedik'teki gibi kanallarla, adacıklarla dolu şiirsel yerlerin, gondolcuların sözü geçiyordu. Zararsız bestelerdi bunlar ama, tarzlarındaki bölünlüğün, edalarındaki ölçüsüzlüğün ardından, emmaya duygusal gerçeklerin, çekici hayal oyununu görme olanağını veriyorlardı. Emma albümlerin satenden güzel ciltlerini özene bezene elleyerek şiirlerine imzalarını atmış olan tanımadığı yazarların adlarına hayran hayran bakıyordu. Bunların çoğu yakont ya, ya vikonttu. Soyluydu yani. Resimlerin arasındaki ipek gibi ince saydam kağıdı soluğuyla kaldırırken ürperiyordu. Kağıt yarı katlanmış olarak kalkıyor, sonra yine yavaşça sayfanın üstüne düşüyordu. Resimlerde bir balkonun parmaklıkları arasındaki beyaz giysili genç kızı kollarında sıkan kısa harmanili bir delikanlı görülüyordu. Kızın kemerinde ipek bir kese asılıydı. Ya da Kim oldukları bilinmeyen sarı lüleli İngiliz leydilerinin resimleri vardı albümde. Yuvarlak kasır şapkalarının altında ışıltılı gözleriyle size bakıyorlardı. Albümde bunların her türlüsü görülmekteydi. Kime arabalara kurulmuş, parkların ortasından süzülüp gidiyor, beyaz pantolonlu iki küçük seyisin sürdüğü arabanın önünde tazılar sıçraşıyordu. Diğerleydilerse divanlara uzanmış, zarfı açık bir mektubun yanı başında düşler kuruyorlar, kara bir perdeyle yarı örtülü aralık bir pencereden ay ışığını seyrediyorlardı. Masum görünüşlü kadınlar yanaklarında bir damla gözyaşıyla gotik biçimi kafesin parmaklıkları arasındaki bir kumruyu okşuyorlar Ya da başlarını hafifçe omuzlarına eğip gülümseyerek uçları havaya kalkık sivri parmaklarıyla papatya falına bakıyorlardı. Sonra albümde çardakların altında Hint sözlerinin kollarında kendilerinden geçmiş hanım sultanlar, Türk kılıçları, Grek başlıkları, asıl en önemlisi bir takım şiirsel ülkelerin donuk görünümleri vardı. Bu manzaralarda neler görülmezdi ki? Palmiyeler, çam ağaçları, Sağda kaplanlar, solda bir aslan, Ufukta Tatar minareleri, Önde Roma yıkıntıları, sonra çökmüş develer. Bunların hepsi balta girmemiş, Pırıl pırıl bir ormanla çevriliydi. Dikine inen büyük bir güneş ışığı, suyun içinde titrer suyun yüzünde de çelik mavisi bir zemin üzerinde beyaz bir leke gibi yüzen kuğular görünürdü. Duvarda Emma'nın başı üzerinde asılı duran abajuru bütün dünya manzaralarını aydınlatıyor. Yatakhanenin sessizliği içinde caddeden ilerleyen gecikmiş bir arabanın sesi uzaktan uzağa çınlarken bu görüntüler Bir biri ardına gözleri önünden geçiyordu. Annesi ölünce ilk günler çok ağladı. Rahmetlinin saçlarıyla bir yaz tablosu yaptırdı kendine. Eve yolladığı yaşam üzerine kederli düşüncelerle dolu bir mektupta da ileride kendisinin de aynı mezara gömülmesini istedi. Adamcağız kızının hastalandığını sanarak görmeye geldi. Emma sıradan gönüllerin hiçbir zaman ulaşamadıkları, bu çok az bulunur soluk yaşam ülküsüne bir anda ulaştığı için içinden zevk duydu. Bundan sonra kendisini Lamartinvari dolan başlı duygulara bırakıverdi. Göller üzerindeki arp seslerini, ölmekte olan kuğuların ötüşlerini, Dökülen yaprakların hışırtısını, göğe çıkan bütün saf bakireleri, küçük vadilerde konuşan Tanrı'nın sesini dinledi. Sonunda usanç duydu ama bunu kabul etmek istemedi. Önce alışkanlık, sonra gurur yüzünden bu düşleri sürdürdü. Sonunda yüreğinde hiçbir keder, anında hiçbir kırışık bulunmaksızın yatıştığına hissederek çok şaşırdı. Günün birinde Emma'nın da kendisini Tanrı'ya adayacağını sanan iyi yürekli rahibelerse, onun artık kendi etkilerinden sıyrılır gibi olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Gerçekten ona bir süre ayin harcamışlar. Günlerce dünyadan elini eteğini çekip ibadetle uğraşmasını sağlamışlar. Bazılar dinletmişler. Ermişlere, din şehitlerine gösterilmesi gereken saygıyı o kadar iyi aşılamışlar, bedenin bayağılığını, ruhun kurtuluşu üzerine o kadar iyi öğütler vermişlerdi ki, sonunda kız dizgininden tutulup çekilen atlar gibi davrandı, zınk diye durdu, Gemde ağzından çıktı. Duyduğu isteklerle coşkuların ortasında olumlu olarak kalan kiliseyi, çiçekleri, müziği, şarkıların sözlerini, edebiyatı, tutkuyu kamçıladığı için seven bu kafa dinsel inancın gizemli yanı karşısında başkaldırıyor, okulun otoriterliği karşısındaysa derin bir öfke duyuyordu. Bu otoriterlik Onun yaradılışına uymayan sevimsiz bir şeydi çünkü. Babası Emma'yı okuldan aldığı zaman rahibeler onun gidişine çok fazla üzülmediler. Üstelik baş rahibe onun son zamanlarda okul topluluğuna karşı çok saygısız bir tutum takındığı düşüncesindeydi. Emma eve dönünce uşaklara, hizmetçilere buyurmaktan hoşlandı. Söreleri ise Köy yaşamından tiksinmeye, rahibeler okulunu özlemeye başladı. Charlin Berto çiftliğine geldiği ilk zamanlar kız kendisini çok derin bir düş kırıklığına uğramış sayıyor, öğrenecek hiçbir şeyi kalmadığını, hiçbir şey duyamayacağını düşünüyordu. Ama yeni bir duruma geçmiş olmanın verdiği kaygı ya da belki bu erkeğin varlığının neden olduğu tedirginlik onu Sonunda o olağanüstü tutkuyu ele geçirdiğine inandırmıştı. O tutku ki o zamana kadar şiirsel göklerin görkemi içinde pembe bir kuş gibi kanat çırpıp durmuştu. Şimdi ise Emma'nın yaşadığı bu durulmanın, düşlediği mutluluğun bu olduğuna aklı bir türlü yatmıyordu. Kimi zamanlar yaşamının en güzel günlerinin yine de bunlar olduğunu düşünüyordu. Hani balayı derler ya, bu oydu işte. Ama bunun tadına varmak için hiç kuşkusuz adları insanın kulağında çınlayan o uzak diyarlara gitmek gerekirdi. Ancak oralarda insan evlilikten hemen sonraki günleri daha tatlı tembellikler içinde geçirirdi. Posta arabasının içinde inik duran mavi ipekli perdelerin arasında dik yolları tırmanır, beri yandan arabacının türküsünü dinlerdi. Bu türkü keçilerin çıngırakları, Çağlıya'nın boğuk gürültüsüyle dağlarda yankılanırdı. Gün batarken insan körfezlerin kıyılarında limon çiçeklerinin kokularını içine çeker, sonra akşamleyin de köşklerin taraçalarında kocasıyla baş başa parmakları birbirine kenetli olarak yıldızlara bakıp düşler kurardı. Ona öyle geliyordu ki tıpkı kimi yerde yetişip kimi yerde yetişmeyen bitkiler gibi mutluluk denen bitkiyi de ancak dünyanın belirli bazı yerleri yetiştirebilirdi. Ne olurdu İsviçre'deki bir köşkün balkonuna dirseklerini dayayabilseydi, ya da yanında uzun etekli siyah kadife bir ceket giymiş ayağında yumuşak deriden çizmeler başında sivri bir şapka kolunda kolluklar bulunan bir kocayla birlikte içi hüzünle doluyken İskoçya'da bir köşke kapaklanabilseydi bütün bunları birine açıklamayı özlüyordu belki de ama tıpkı bulutlar gibi biçim değiştiren Rüzgar gibi anaforlar yaratan, elle tutulup gözle görülmez bir derdi nasıl anlatır insan? Bu haline anlatacak sözleri bulamadığından, bu iş için gerekli fırsatı ve cesareti de bulamıyordu. Ama Charles istese, genç kadının içinden geçenleri sesse, bakışı bir kez olsun onun düşüncelerini anladığını hissettirse, Emma öyle sanıyordu ki yüreğini bol bol dökme olanağını bulacaktı. Olgun yemişler de insan daha eline ağaca değdirir değdirmez verir. Ancak yaşayışlarındaki içtenlikleri derinleştikçe Emma'nın yüreğinde de bir çözülme oluyor. Bu çözülme genç kadını kocasından uzaklaştırıyordu. Şarl'ın sohbeti tıpkı bir kaldırım gibi dümdüz ve sıradandı. Bu kaldırımda ise herkesin ağzına sakız olmuş bazı düşünceler insanda coşku, gülme ya da düş kurma isteği uyandırmaksızın bayağı kılıklarıyla geçip gidiyorlardı. Şarl, ben Ruhende'yken Tiyatroya gidip de Paris'ten gelmiş aktörleri seyretmeyi aklımdan geçirmedim hiç diyordu. Ne yüzme biliyordu ne eskirim. Tabanca atmak da elinden gelmiyordu. Günün birinde Emma bir romanda bir binicilik terimine rastlamıştı. Charles bunun ne olduğunu bile karısına anlatamadı. Bir erkek her şeyi bilmeli. Çeşitli işleri büyük bir başarıyla yapmalı değil miydi? Size tutkunun gücünü, yaşamın zevkli yanlarını, yeryüzündeki bütün sırları öğretmeli değil.